Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz hesabı ı Keyf. Medine'den birkaç tane müşrik, Mekke'den birkaç tane müşrik Medine'ye gittiler. Orada buna yardım sordular bunlar, Mekke müşrikleri. Derler ki, aramızda biri ortaya çıktı, peygamberim diye iddia ediyor. Ondan ne soralım ki, bir de cevap veremese yalancı olduğunu ortaya çıkaralım dediler. Bunlara yağdılar. Tervat'a bakarak üç tane soru sormalarını önerdiler bunlar. Üç tane soru sorun. Üç sorunun ikisine cevap verip de birine veremese hak peygamberdir. Hepsine cevap verse ya veremese yalancı dediler. Ne bu üç soru? Bir ruh nedir? İkincisi de Eshab-ı kimdir? Üçüncüsü Zülkan Aleyhisselam'da kimdir? Geldiler bu müşrikler peki dedik ya, peygamberimize meydanda Ya Muhammed sana üç tane sorumuz var. Üst sorumuza cevap verebilirsen yanına dediler. Yalan şeyler burada. Peki sorun bakalım peygamber buyurdu. Nedir sorular? Biri ruh nedir? İkincisi Eshab-ı Kef. Üçüncüsü Zülk-Kaden Aleyhisselam. Bir kimse peygamberde olsa Allah-u Teala'nın ta bilirmediğini tabi bilemiyor. O zamana kadar bu konuda Ayet kelime gelmediği için Niye? Peygamber cevap vermedi. Onlar şirabı yordu. Bugün bunun cevabını veremeyeceğim. Yarın cevabını verin dedi Peygamberimiz. Peki dağıldılar bunlar. Tabi yarın oldu işte günü. Yarın oldu. Geller. Hadi ya Muhammed cevabını ver. Ama cevap gelmedi. Vay gelmedi. Yine Peygamberimiz cevap veremedi. Yine yarın gelin dedi. Yedi ama bu tabii Mekke'de bir sarsıntı oldu ama şimdi bu. Bir peygamber yarın dediği halde yarın olacağı cevap veremedi. Bu şekilde on gün kadar bir zaman geçti. Her gün geliyorlar. Her buna peygamber yarın gelin buyurdu. Sonra Mevla buyurdu ki peygamberimize bir şey yarın yapalım deme. İlla en yeşe Allah. Ancak inşallah de. Burada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi peygamber de olsa kesin olarak yarın cevabını veririm demesi Allah katında iyi hoş karşılamadı. Bir ceza olmuş oldu. Ve tabi o zaman da Kev suresi geldi. Şimdi bugün inşallah konulu inşallah Esabı ki kim bunda? Esabı kef. Konaklarda bir süre var. İsmini bunu alıyoruz süreni. Kehf suresi diye. Kehf. yani k, ke, Kehf denir bana. Dağdaki büyük mağaralara giriş mağaralara Kehf denir. Eğer mağara küçük olursa gar deniyor gar. Mesela garı fıra deniliyor. Fıra mağarası anlamaya geliyor. Demek küçük dağ e, mağaralara gar adı deniyor. Büyükse, genişse de bunlara keyf deniyor. Bu hesabı keyf denen kişiler bunlar. 6 kişi bunlar. Suyidi çıktı bunların sayıları. 6 kişi bunlar. Bunda Allah katında büyük evliullah bunlar her biri de. Her birinin hayatları da Keranette sabit oldu. Ehli sünnet inancına göre de ehl-i kemeti haktır. Bu da bir örnek olunlara. Hak olun dairde. Bu kuran Kerim'de bundan tabi... kıssaları, hikayeleri uz anlatılıyor. İnşallah bazı bölümler alacağım burada inşallah bozayım inşallah. Ve Mevlam buyuruyor bizlere Kehf Suresinde Bismillahirrahmanirrahim Nahnü nekus aleyke nebe'evüm bil hakkı Mevla buyuruyor. Nahnu Allah buyuruyor azametimizde sana onların haberini bilirci Mevla buyuruyor hak ile. Baba, İnnem fiti'tun Onlar bir gençler bunlar. Bir gençler Mevla buyuruyor. Âmenü bir Rabbiyim, Rablerine ima ettiler. Ve zid namhuda onlara bu yanda merham veriyor, kuvvetlenir imanlarını. Bu gençlerin yaşadığı yer, yaşadığı dönem. Eski ismi Efsus, sonraki ismi Tarsus denen belde. Tarsus oluyor bu mesele. Roma imparatorundan 200'ün zamanında. 200'düratra bunlara aslında Domitian'dır Rumçada. Onun döneminde olan bir olay bu. Bu imparator da milattan sonra 81-96'lık yaşadı. 81-96 arası yaşadı ve kendisi özgürlü sonra kendisi de çok azgın vahşi Cenab-ı bir kendisi. Acımasızdı. E zaman geldi, kendi heykellerini bazıları diktirdi. İnsanlara, bunlara tapmaya zoradı insanları da. Kendi heykellerine. Durmadan gezerdi. O zaman tabi Peygamberimiz yok hayatınızda Aleyhisselam Hazretleri. İsa sonra olan bir konu. Zaten 81 yaşlarına göre dokunuz. İsa Selam 33 yaşında gökyüzüne kaldırıldı. Demek ki ondan aşağı yukarı az bir zaman sonra olan bir olay. Yani İsa Aleyhisselam Hazreti'nin her dininin bozulmadığı bir dönem yani. Dinin bozulmadığı yaşanan bir din dönem. O dönemde Dokyanus her tarafı geziyormuş Nerede bir mümin bulursa onları iki arasında muayir kılıyor. Ya işkenceyle ölüm ya da Allah'ın dinini inkar etme ikisi arasında. Bu Dokyanus ülkeye geze geze yolu Tarsus'a geliyor. Tarsus'a geliyor. Orada da çok kişi öldürüyor. Öldüğü kişilerin de başlarını da Kale Kapı bunları da oraya. Yani halka bir korku salmak için. Bu altı genç de Tarsus'un ileri gelinleriymiş bunlar. Babaları zengin, yetenekli kişiler. Aynı zamanda bunlar da ülkede söz sahibi gençlermiş bunlarda. Lokyanus, Virayasar'ına geliyor. Bu altı genci namaz kılarken yakılıyor bunları. Altı genci yakalıyor bunları. Burada bizim evlambda bürüyor inlemen fitirtön. İşte bunlar gençler. Aminu Rabbiyim, Rabb'e iman ettiler, inandılar. Bak burada Allah'a iman eden şahit de meğer buraya böyle. Allah'ın burada var. Bunlar inandılar, iman ettiler Rabblerine. Ve zidinahum hüdah. Onunla hidayette daha da ziyade kıldık Mevlam buyuruyor. Yani imanları imanın yakını erdi. İman gafletli olan bir iman vardır. Sonra ilmed yakın iman vardır. Alev yakın vardır. Bir de hakka yakın denir. İmanı gafil Evet, inanır. Ama körü körüne bir takış inanır kişi. Böyleyse imanları tehlikelidir. girer. bir şey atılı mı gönlüne, kalbine bir kulağı bir şey fısıldadı mı hem imanı sarsılır. İkinci iman ilmel yakın deniyor buna. İlmel yakın kişi araştırarak eserden müessire deniyor burada. Eserden müessire Mesela bir ağaca baktığımız zamanlar ağacı nedir aslı kökeni? Bir çekirdek. Bir çekirdek. Bu çekirdekte Allah tabi bir ağaç yaratıyor. Bu kadar meyve veriyor. Güneşi yaratan, ayı yaratan, yıldızı yaratan, insanı yaratan. E bu kadar insan var yeryüzünde. Şu anda e, gidenler tabi daha da fazla. Gelecekler de var. Ama her insan ayrı bir alem. Her her insan ayrı bir alem. Kimse kimse benzemiyor. Yani şükret bak. Şükürt bak. Böyle. Buna eserden müessire deniyor böyle şey. Yani alem başı boş değil bir alem. Bunun yaradanı vardır. İkincisi de aynen yakın. Eğer bir insan imanı kuvvetlerine başlarsa Artık o kişide mükih şefe deniyor, yani gönül alimde kişiler başlar kişide. Gaybi sırlar günne gelmeye başlar, Anne yakındır. Bundan sonra iman da en zirvesi de hakka yakındır. Kul böyle bir duruma gelir ki artık o kişiyi satırla dorasara bedene parçalasalar, yine Allah Allah der, artık deneme kişiler. Mevlânâ buyuruyor, işte bu genç imanlar bu şekilde kuvvet hakkı yakın oldu. Allah kulubühim, onlara karmelân buyuruyor, kuvvetendirik. Kabirinahim bin nuru imani. O hale gelmiş ki bunlar imanlar artık o duruma gelmiş ki, döküne bunlar, bunların bunu da yere baskı yapıyor, bunları tabi tehdit ediyor, ölüm de bunları tehdit ediyor. İz kamu, Bunlar ayak attılar. Yani dokunuz gelinceki acımasız kan diktatör. Yani anında başlarına kes şey yaptırır böyle bir diktatör. Yani ölüm bunuşlarında işkence bunuşlarında korkmadılar. İz Allah şöyle ki kamu fakalı. Kalktiller ki buna dokunursam Rabbina bizim Rabbimiz. Bunlara Doktor önce soruyor bunlara. Bakın diyor Roma import içerisinde bütün insanlar halkım diyor hep bana tapınıyorlar bunlar. Yani heykellerime saygı yapıyorlar bunlar. Saygı duruşu hep yapıyorlar bunlar. E de başına bilmiyorlar bunlar. Siz kime tapınıyorsunuz bakalım soruyor. Fakat diyor ki Rabbine bizim Rabbimiz Rabbü semavati vel arılıyor. Bakınız, Bizim Rabbimiz göklerinde yerinde Rabbi odur. Yani yaratıcısı yöneticisi egemeni odur. Bizim Rabbimiz de böyle. Gökleri yeri yaratan. Ne var gökte? Tabi ay var, güneş var, gezegenler var, yıldızlar var, var. Var da var. İnsanların bilemediği ışıklar bize gelmiyor yıldızlar var gökyüzünde. Melekler var, ruhaniler var gökyüzünde. Yeryüzü işte diyorlar ki bizim Rabbimiz, gökleri yeri yaratan, yöneten, yönlendiren, denetleyen, egemen olan, lennet'u ve miduni ilahen. Biz ondan bak ilah edinemeyiz diyorlar. İlahımız bizim, odur, o da bizim Rabbimiz, odur Allah. Lekad kulna izen şiatata. Eğer Allah bırakırsa haşa esran tapınırsak. ...başka bir şey iradenirsek... ...o zaman biz diyorlar... ...haktan ayrılmış olur, e, ...sapık olmuş oluruz diyorlar. Dokyanus'un... ...adeti yemiş... ...sözüne karşı... ...gelen bir kişiyi bırakın da... ...evmeli uymayan de ...öldürülmüş hem orada. Yalnız cellatları... ...vurun bunun boynuna... hem öldürmüş bunları. Bu gençlerin bu şekilde dokunuza karşı direnmeleri tabi kolay değil muhteeme böyle yani hep bunu bunu kendi koyan bunun yerine şöyle mesela 3 ay 5 ay bir cezaayı falan bir suçla dili böyle yani doğru ölüm anında ölüm ve yani de ikinci ölümü var böyle. Yani böyle bir durumda bile korkmadan orada dini savunmak hakkı savunmak orada Tabi en büyük bir mesele tabi bu. Dokyanus da tabi Allah izin vermese kimseyi öldüremeyordu tabi. Dokyanus'tan gönül anında geliyor ki bunlar bu Tarsus'un ileri gelenleri. Hem kendileri hem babaları. İleri gelenleri bunları. Bunlara ben bir öldürmeyeyim diyor. ondan şey gençlere şimdi. Benim adetim Hemen öldürmekte. Ama siz gençsiniz. Sizi birden kıyamıyorum. Sizi bir zaman tanıyorum, bir sabaha kadar ama. Yarın sabahtan sizi yine tekrar çağıracağım, toplayacağım buraya, toplayacağım buraya. Eğer o zaman da aynı görüş olursanız, hepinizi öldüreceğim deme diye böyle. Bunları bir zaman tanıyor geceyi. Dokunursa bir gidiyor. Çin topluyor altına genç birine geliyorlar. Bunların başları da Meksilinden kişi, Meksilina, adı Rumca tabi adı. Bunların başı bu. Hem imanda önderleri, ilimde önderleri, her açıda önderim, bunların böyle. Bunları topluyor. Arkadaşlar ne yapalım? Bu gecemiz var. E, sabah olunca dokunucu çağıracak. Ya ölüm ya din dönme. E, Dinen tabi dönemezler. Yani imanları öyle bir yakın imandaki on dönemezler. Ölüm var. Peki diyor şimdi buna başları. Niye biz burada ölüm bekleyelim? Kaçalım buradan. İslam'da bir şey vardır Hicret. Hizmet. İnsan bulunduğu yer İslam yaşayamayacaksa ve bir tehdit varsa. O zaman hicret gerekiyor Müslümanlara. Bir buradan kaçalım, başa gidelim. Ve şera buatı kereminin Mevlam ve iziyet tezekkümühüm buradan ayrıldığınız zaman, başa gittiğiniz zaman ancak Allah kul kedersiniz. İlla Allah vela. Ancak Allah kul kedersa Yani baskı olmadığını Zulüm olmadan, tehdit olmadan, engel olmadan, çekilmeden, sıkılmak, korkmadan, şey doyasıya Allah kulluk etme. Ya anlamı çok önemli mi anlamda böyle. Yani bunu hasetler, hasetler Aynı şekilde Mekke'deki Müslümanlar gibi böyle. Ya Allah Talaya doyasıya kuluk etmevlancı böyle, çekilmeden, sıkılmadan. Peki ne abam diyorlar? Fehu ile kefi. Hemen buradan gidelim diyor. Bir mağaraya sığınalım. Keyf yani büyük mağara. Gidelim bir mağaraya, oraya sakınalım. Bunun üzerine bunlar karar veriyorlar Geceden çıkmaya. Yani sabah olmadan kaçalım bunlar diyorlar. Tabi Tarsuz'u bunlar da. O zaman Tarsuz etrafında kale duvalar olmuş, kısa duvarlar varmış. Bunlar Büyük bir kapıdan, dışarı çıkıyor, altı çıkıyor dışarıya. Fakat bu gençlerin hayatları çok rahat hayat yaşamışlar bunlar gençler çocuklarında. Yani refah işe yaşayan gençler bunlar. Pek dışarı çıkmamışlar bunlar. Dışarı çıkınca şimdi buna gece karanlığında Acaba nereye gidelim şimdi? Bu soru karşına geliyor şimdi. Nereye gidelim acaba? Evet bir mağara içecekler ama fakat mağara bilmiyorlar bunlar. Sabaha karşı siher vatinde bir koyun çobanını görüyorlar. Koyun çobana soruyorlar. Arkadaş bu çevrede yakınlarda bilinen bir mağara var mı? Geniş mağara var mı? Peki ne yaparsınız? Ne işini diyorlar. Soruyor bunlar tabi çoban. Bakın çoban bunları görünce çoban bunları seviyor ama. Demek ki gönüller ruhla bir olunca seviyor. Çoban bunları seviyor. Bunların konuşmalar hoşlanıyor çoban. Oturuyorlar, sami oluyorlar. Ortamda soruyor bunlara şimdi çoban. Niye gitmişsiniz mağaraya? Durum diyor, böyle böyle diyorlar. Taş su da geldi. Bu sabah bizi yakalarsa öldürecek bizleri. Kaçma istiyoruz. Evet diyor çaban. Benim bildiğim diye yakında diyor bir mağara var. Çok geniş mağara var. Hava yağış o zamanlar biz oraya gideriz çabanlar diyor. orada saklanıyoruz diyor. Koyunlara beraber diyor. Nerede bu? Aşkı yakırı 15 km mesafede. İş. Öyle söylüyor Tarsus'a. Bunlar arayacaklar şimdi. Vedalaşıyorlar. Bir kadın yürüyorlar. Çoban bakıyor. Bunlar oradan gidince bunların bulunduğu zamandaki hava değişiyor. Mali bir atmosfer değişiyor. O fiz değişiyor. Bunu ayrılınca çoban sanki bir gafete kalıyor, karanata kalıyor, zulmette kalıyor, sıkıntı kalıyor. Bakın duramayacak. Arkadaşlar durun be. Ben sebebe geleceğim. Bak senin olarak mı var? Bu kadar sürüsü koyunları mı Bunlar bana bu şekilde... Vallahi bir şey gözüm görmüyor böyle diyor. Sizle zamanlar bir aradayken diyor o kadar tatlı haralıyor ki o anda ruhsat tat aldım, fiiz aldım diyor. Ruhsat zevk aldım diyor. Yani cehennet-i değişmem. Siz gidince o da gidip size bir gidi diyor. Ben size geleceğim. Mesela O da geliyor. Çoban da buna bir gidince şimdi çobanın köpeği varmış Şimdi köpek durmuyor tabii, ona takip buna peşine işin diye. Değilir ki şimdi arkadaş bak senin köpeğin de geliyor? Çoban köpeği iri köpek de. Bu köpek diyorlar bağırır, çağır, havlar. Biz ele verir. Buna diyorlar geri göndersen diyorlar. Bu da köpeğe hücum ediyor, geri giderken kendini de köpeği kovuyor, köpek duruyor. Tam gitmeye kalkışıyorlar, Yine buna peşine geliyor. Yine kovuyorlar, karşısına kovuyorlar. Sonunda allah Teala köpe konuşturuyor. Diyor Allah-u Meleman'a. Kephe ki ne olur? Ben sizi sevdim. Allah dostlarısınız sizler. Ben seni tahtiyiz aldım. Ben iste beraber geleyim. Ben de size zarar gelmez. Ben de de korun diyor. Hep bunlara. Hep bunlara bir keramet bulamadık. Büyük evde kerameti bunlar. Bunun zaman tabi hemen ibni alıyorlar. Gel alıyor bunlar. Mahalleye gidiyorlar. Mağaraya girince bunlar oturuyorlar biraz saborda sohbet ediyorlar, konuşuyorlar kendi aralarında, çaban dahil, otururken aralarında uykuları geliyor tabii. uykuları geliyor, yatalım, uyuyalım yolda, yatıyor uyuyorlar bunlar. Bundan anda işte kâhmetli uykuları şimdi. Uykuları kâhmetli bunların şimdi. Nasıl uyuyorlar bunlar şimdi? Yine ayetlerden bakalım inşallah. Melambürüyor. Ve tahsebühüm ekevvan vehüm rukut. Onları gördüğünüz zaman onları uyuruk zana dersin. Bela Onlara baktığın zaman yattıkları zaman uyurken baktığın zaman onları uyur zana dersin. Gözü açıkmış gözleri. Gözü açıkmış sanki böyle gayet dikkatli bir şey izliyorlar bir şeye. O vermiş onlar. Eğer onlara bakarsan, bunun sanıslar böyle. Halbuki onlar uyuyorlar. Ve nükalı büyüm, zat yine biraz Ve bunları merhemle gönderiyor bunlara, bunlara bazen sağına, bazen soluna, melek bunu döndürüyor. Yani tabi yememesi tabi taraflarında. Şimdi bakınız, onların köpekleri bakın. Kovanın geçiyor kura bakın. Yani o, o köpeğin de. Ne kadar kusu olduğunu o kübey girecek Ve demler girecekler. Verab yürüyor ve kelbüm onların kelbi köpekleri de zira iyi bil vasit. O mağaranın kapına gelmiş iki ön ayağını uzatıp uzatmış başı üst önüne koymuş böylece izyonları. Hatta bundan mağaraya girince yatınca bu diğer bu yedir kişi yatınca bunu yedir yatınca. Şeytanlar geliyorlar. Cinler geliyorlar. Köpek bir havlayınca koyup koşuyorlar bunlar. Onları koruyor bu şekilde köpek orada. Köpek orada yatıyor. O da uyuyor tabi zamanla. Köpek uyuyor orada. Ve Mevlam buyuruyor burada Levit aleyhim Eğer onları o anda görebilseydin Allah peygamber buyuruyor baka. Levit tala'ti aleyhim onun hali muttalı olbseydin görseydin, ondan korku başardın. Perihan bir peygamberimize. Öyle heybetli olmuşlar bunlar, heybeti olmuşlar. Burada tebssiri hazende bir şey aldın da buradan? Haz alayı Abbasatire buyuruyor. Diyor ki, biz diyor Hazım Buabey'in zamanında Anadolu'ya Rumlar savaşıya girdik diyor. Tam diyor, Tarus dünyanına geçerken diyor, diyor ki, bu Hazreti Muaviye, Hazreti Abdü Abbas'a. Yedimde Abbas diyor. Bak diyor, Kur'an'a geçen, esra ki burada bunlar. Bunları edelim mi? Siz göremesin göremezsin diyor. Allah'ın gözden gizedi Zaten görsen korkarsın diyor. Korkarsın. Allah'a buyurdu diyor, senin hayırlısına, yani peygamberimize. Onları görsen, Korkuk Paşa adım buyurdu böyle. Tabi onlara uyutan Allah Azze onları uyandırır evladım böyle. Yani zaman gelir onları uyandırır onları şimdi? Yine ayetine bakamıza inşallah. Ve ki zalikiye bir asnafum, ve ki böylece Allah biliyor, onu uyuttuğumuz gibi bu kadarını kaldırmayalım biliyor. Hatta burada bir asnafum geliyor ki bazı Elmasan dilim anlamına geliyor. Ve bunların bir uykuları, bir nevi ölüm uykusu, uykuları bunların. Hemen biriyor. Onu uyandırdık. Her beyninde O adam da konuşsa bakalım. Bunlar uyandılar. Şöyle i̇şte bu yanlara baktılar bundan şimdi Rahatlamışlar. Tabi korkmuşlardı, uykus kalmışlardı. Tabii stres yapmış, onlara da yapmış olsalar da. Olmuş, Baklar bunlar rahatlamışlar. Kale kale minhum. Yine başlıyor olan o öncesi başlıyor. Diyor ki Kem le tüm. Acaba ne kadar uyuduk ki burada kaldık acaba? Ne kadar uyuduk acaba burada? Soruyor. Kale diyorlar ki şimdi diğerleri le tüm yevmen ev ba'da yevmin. Ve diyorlar ki bir gün uyumuş tam bir gün. Yattıkları zaman güneş daha çıkmış. Kalkınca bakıyorlar güneşi göremiyorlar bunlar mağarada göremiyorlar. Herhalde akşamı zannediyorlar. Demek ki bir gün uyumuşu tamam uyumuştu bir gün diyorlar. Sonra kapıdan güneşin ışığını görünce ev balda yeğün. Demek ki daha bir gün olmamış diyorlar. Yani en fazla bir gün ya yani bir günün bir kısmı uyumuşuzlar şimdi bunlar. Kalu fakat birbirine bakıyor bunlar. Kendine bakıyorlar şimdi. Bakıyorlar. Saç, uzanmış saçlar. Büyükler uzanmış. Sakal uzanmış. Tırnaklar büyümüşler. Yüzleri falan değişmiş bunları Yine bakıyorlar. Aceyip bir an var. Yani üç gün beş olan bir olay değil bu an böyle. Acep bir olay var. Bunu görünce. böyle ki kalum. Rabbi alemi bir biz tüm. Ne kadar burada uyuduk kaldı? Ancak bunu Allah bir diyor benim adamlar. Ne kadarlar onu size okuyamayacak inşallah? Bunlar tabii oturuyorlar şimdi kenar bakıyorlar, uzun bir zaman orada kaldın farkına varıyorlar. Tabii zaman bilemiyorlar bunlar. Şimdi ne gerekiyor burada acıkıyorlar, acıkıyor bunlar. Acıkıyorlar tabii. Yaman bir şey almamış yanlarında, Hiç almamışlar öyle. Demek ki birdenme çıkmışlar. yanlış bir şey almamışlar. Birisi diyorlar, gönderen diyorlar şehre. Biberiküm haz bedineti medin eti. İçimde birisi diyorlar, birisi diyorlar. Şehre, Tars'a gitsin diyorlar. Bir Biberiküm, verik gümüş para. Dokyanus'un dönemindeki Roma'daki kullanılan gümüş para büyük paraymış, gümüş paraymış. Bunların o para var o para yanlarında. Var. O para yanlarında var. Bu parayı veriyorlar işten, bir işlerine. Veriyorlar. Bunu diyorlar sen ki diyorlar tahsusa fel yanzur. Şimdi bakın nasıl bana tarif ediyorlar şimdi. Ne alması gerektiğini. Fel Bak incele. Eyyü eski tamamen hangi yiyecek daha helal. Daha bir de temizse bunu al diyor. Evet. Tabi, o da onlarla beraber. O da aynı makamda. Bakın yine bunlar buna ayrıca vurgular tekrar bunu böyle. Hangi ta daha helal. Daha temizse onu al. Feneri tüken bir rızkı minhü oradan şey edin rızkı al, yiyecek al, buraya gel. Vel <gülüyor> yetelettav Ama diyorlar lütufla hareket et. Yani yürüyüşünde, konuşmaların hareketlerinde çok daha dikkat ediyorlar böyle. Yumuşak ol, ağır ol. Sakın bize kimseyi sezdirme. Diyorlar bunlarla. Belli etme durumumuzu. Şimdi bunlar biliyorlar ki sabah olunca bunlara dok dokun, bunu dokunur. dokunuz. öyle de olmuş. O sabah olunca tekrar buraya geliyor. Gençleri çağırtıyor. Bulamıyorlar. Nerede bunlar? Yok. Her tarafı arıyor bastı yapıyorlar. Bulamıyorlar bunları. Yani tahmin biridir o kimi öldürmeler için bulamıyor bunları. Ne kadar kaldı buna şimdi mağarada? Ayet kereen bakalım. Vela büyüyor. Vele bizi fi kefiyim. Bunlar mağarada kaldı uydular. Serasimin senetleri daha tis'a. 300 ve dokuz sene daha. 300 ve dokuz sene daha. Ne demek dokuz sene daha geliyor burada? 300 sene güneş yılıyla. Kameraya ile 309 böyle. Her 100 senede 3 sene fark ediyor. Şem güneş senesiyle ay senesi arasında fark ediyor. Belan buyuruyor 300 sene ve 9 sene daha fazla. 300 sene güneş senesiyle Kameraya 309 sene kalmışlar. Uyumuşlar bakınız. 309 Uyumuşlar bunlar şimdi böyle. E şimdi burada Tabi ne var şimdi burada? Açık bir Allah'ın burada rahmeti olduğu gibi buna için bu bir keramet olmuş yani, allah Şimdi insanlar bilimsel olarak ne kadar yaşaları asusuzu dayanırlar şimdi? Tabii havası durulmuyor. Bu hava aldılar böyle Hava aldar ama hava vardır böyle. İkincisi su gerekiyor su. Bir insan susuz kalırsa yani en çok 4-5 gün dayanıyorlar böyle, tıpta da böyle. Bir insan hiç su bulamasa, su kararsa ancak 4-5 gün. Çünkü bedendeki su bitti mi kan pıhtılaşıyor bakın şebede. Kan pıhtılaşıyanda ne oluyor? Kalp duruyor. Beyin duruyor böyle. Ölüyor böyle insan böylece. Açlık geleceğini ne kadar oluyor. Açlık insana göre değişiyor şimdi burada. Eğer bir insan daha yağlı, kilolu fazla ise o daha dayanabiliyor. Aç kalınca beyindeki yağda eriyor böyle. Neden bunlar alıyor yemek alıyor bunları böyle? Onun erimeye başlıyor. Ama bu da ayı bulmuyor aslında çok zamanlar böyle. Yani haftalarca insan dayanabiliyor, bile dayanabiliyor. biliyor, kişi ölüyorum ben Diyelim ki insan bir kişiye dana bile aşladığında kilolu kişi mesela 5 kişi, kendisine 7 bedenini buna yaralandı. Fakat bunlar bakınız 300 küsür yıl, bunlar bir anlamda su içmiyorlar, bir şey yemiyorlar. Ama bedenleri zayıflamıyor bedenleri ama. Kilo vermiyorlar bunda. aile kiloyu kuruyorlar. Aynı bedende bir de üstelik saçlar uzuyor daha. Yani beden bunu da üretebiliyor bunları da. Üretebiliyor bunları da. Bu bir kerame var tabi bu şekilde. Misrina denen o kişi onu gönderiyorlar bunlar tavsusa. Git diyorlar buna işte. Paramızla bize yiyecek al. Bu şi daha beceriyormuş. Aman sakın adıyorlar böyle. Dikkatli ol. Yani yürüyüşünde, hareket konuşmalarında çok dikkat ol. Bizele verme. Bu kalkıyorum mağaradan şimdi. Tarsa doğru geliyor. Tarsa geliyor. O zaman her tarafı suruyla çevrili ancak birkaç tane giriş kapısı varmış. Tabii Tarsa geliyor, şehri biliyor. Surları görüyor, duvarları anlıyor olduğunda giriş kapısına gelince bakınca bir duraklıyor şimdi bu. Giriş kapısında heykel yok şimdi. Heykel yok orada. Allah Allah bu ne oluyor bu şekil yanlış mı geldim diyor. Öteki kapıya bakıyor, orada da Allah ismini duymuş herhalde. Öteye gidiyor, beriye giriyor. Acayip ben diyor rüya mı görüyorum? Yukarı mı acaba? E, bu civarda başka iş şey geliyor burada. Bu ancak bu Tarsus, efsus onlara gelir. Efsus burası. Burada başka bir şehir yok. Ama kapıda insanların başta kelleri var Aslanlar var böyle. heykelleri vardı. Yani her giren ...eğilerek ele giriyormuş kapıdan. Onun şehir el heykeline böyle yapmışlar. Bu artık sonra şarısı kalıyor. İçeri giriyor, içeri giriyor, bakıyor. Doğum büyüdüğü Tarsus şehri, o şehre benzemiyor şey ama başka bir şehir. İnsana bakıyor, hiç insanlar. Herkes yabancı. Her şey değişmiş. Fazla dikkat çekmeyin diye önce bir fırıncıya gidiyor, ekmek almaya gidiyor. Bu anda diyor şu ekmek verir misin diyor. Aynı diyor, değişmemiş. Tek diyor, fırıncı bu efektörü buna veriyor. Bunu çıkarıyor. Gümüş parayı veriyor. Fırıncı paraya bakıyor. Nereden buldun sen parayı? Efendim işte kendi param işte bu Yok sen bu parayı ya çaldın. Ya hazine buldun diyorlar. Bu, eski bir para bu. Ya hazine buldun. Yok vallahi şu bu yok inanmıyorum artık Hemen duyuyor, komşular duyuyorlar. Esnaf duyuyorlar bizler. Toplan ne oldu bakalım. Bak diyor, ekmek alıyor benden. Bana böyle para verdi diyor. Mutlaka bir, bir hazine bir şey bulduğu bu. Bunu buradan sıkıştırıyorlar. Sıkıştırınca bu defa resmi görevlere iş intikal ediyor. Alıp bunu bir yerde götürüyorlar. Oradaki emirdenen an vali şimdi bunu sorguya çekiyor şimdi bunu. Sen kimsin bakalım neysin? Bir de şimdi işe casus şey şimdi böylece. Yani casus olabilir diyorlar kendisine bir de. Kimsin bakalım sen? Öldürecek kendisini lafa söyle, İslamin meşsiliğine baban kim? Babam şu işte. Araşıyor Allah. Öyle bir adam yok burada. Hangi oturur mahalle adı söylüyor. Mahalle ismi değişmiş. Sokak değişmiş. Öyle bir mahalle yok. Gel göster bakalım. Gidiyor. tam mahallesini bulamıyor. Evini bulamıyor. Dükkanlar değişmiş. Sokak değişmiş. Yeni evler yapılmış. Yeni mahalle kurulmuş. Şehir tamamen değişmiş. Tekrar bunu götürüyorlar. Artık yani idamı karkesine bir şey bu şekilde. Ölecek karkesi artık. Bakıyor. Birkaç cemaat namaz kılıyor bir kenarda. kenarda. Onlara bakınca peki de bunlar namaz kılıyorlar. E bunlar dokunuzu şey demiyor mu dokunuz? Hangi dokunuz diyorlar? İmparar Onu öldürüyorlar. Kaç yüz yıl oldu böyle diyorlar. O dönem geçişim diyorlar. Şimdi oldu. Herkes dinini serbestliyorlar şimdi. Herkesin serbest diyorlar. O zaman bu korkuyu gideriyor. O zaman gerçeği söylüyor. Ben işte falan filan filan kişiye böyle diyor. Burada bir 90'a kaçtık. Altı kişi kaçtı diyor. Meğerse bunların durumu onlara bildirilmiş arkalarında Bildirilmiş. Orada bunlar bir Eylülullah'ın biri. Bunlara haber veriyor. Bunlar zaman gelecek. Oradan kalkıp buraya gelecekler diye. Keramatı da bu Bu bildirilmiş. Vay siyemiz diyor bu sefer hem ona tabi sarı oluyor bunları, bunlar siyeler bunları. Ama ne oluyorlar? Çabuk bizi götüre bakam. Gidiyorlar mağaraya. Şiir valisi dair bütün halk esnaf, kadın kim varsa hepsi on peşine takılıyorlar. Gidiyorlar mağaraya doğru. Gidiyorlar. Yaklaşıncaya mağara kapısına diyor ki arkadaşlar diye Sen bir icam var diyor eğer bu şekilde işte girersek diyor arkadaşlarım korkarlar işte bunlar. Onun durumu bilmiyorlar diye böyle. Önce bana izin verin. Önce ben gireyim. Onun durumu açık izah edeyim. Açıklayamayan durumu sonra ben çıkıp sizi içeri alırım böyle diyor. Peki diyorlar. Bu içeri giriyor. Ekber almamışlar. bir bir şey tabi yanında. İçeri giriyor. Şimdi diğerleri bakıyorlar. Çok gecikti bu. Gece gince korkma başlamışlar. Herhalde yakalandı bu. Tabi yakalandım işkenceye cevaba konuşsabildi derken tedirgin yani bekliyormuşlar bunu. İşte girince bakıyor yüzüne böyle korkuyor yüzüne bela, yüzü yüzü. Sevmiş yüzüne. Tabi sevmiyorlar. Nerede kalıyorlar? diyorlar. bakam durum anlıyor onları kendisine. Durum diyor böyle böyle diyor. Erhan diyor böyle zaman geçmiş. Aradan 300-400 geçmiş aradan geçmiş diyor. Bunun böyle biriyle antyonları, bunun üzerine orada her bir arada Allah şüphesine kapanıyorlar. Onlar bizim canını ruh alıyorlar. Şimdi bu tabi çıkmayı dışarıya. Epey bekliyorlar. Merak ediyorlar. İşe ilgili bakıyor. Bunları göremiyor. bunlar göremiyorlar. Yalnız işte rivayetlere göre Hazreti'nin Bey'in zamanında bunlar kalkacak diye kalkacak. Bekleyen zamanında onun asker hocaklar bunlar. Şimdi bunların isimleri önemli. Yediler bunlar, isimler önemli bunların da. Hatta bir çocuk uyuyamasa, bir çocuk uyuyamasa, uykusuzluk bir ruhsa olur, bir de tıbbi olur ama. Şimdi i̇şte mesela çocuk değil mi? Örnek altına pislemiş. Altını yakıyor. Uyuyamıyor. Ne yapsa? Uyumaz tabii ki. Şey ya da çocuğun bir yere uyuşmuştur yata yata. Rahatsız olmuştur. çünkü yani dönemiyor. Ağlıyor. Yine buna bir şahsızla fayda yok buna. Bunun dışında yani çocuk karnı doyurulmuş. Suyu verilmiş. Altı temizlenmiş. Her şey yerinde çocuk. Eğer çocuk bu durumda o zaman bir kimse hesabık ismini yasa bir kağıda, şunu başlığında yasanla koysa, Allah da uyur şey kişileri belirleyecek. İsimlere bunların inşallah Maxelina, bu bunların lideri başlara bu. Tabi anlamı bir Rumca'mışlar herhalde. Rumca işlere bunların. Maxelina. İkincisi Yemliha. Üçüncüsü Misliina hep çekiyor bana. Misliina dördüncüsü Mernuş. beşincisi Debrenuş. altıncısı Şazenuş. Altı. Çoban ismi de Kefestayuş. Çoban ismi de. O da Kefestayuş ve köpek terinin ismi de Kutmir. O da geçiyor, o da geç, kana kana geçiyor. İşte bu köpekler cene te. Girecek, girecek. Şimdi burada tabii bize gereken şu köpek Ruslu halde anlar mı bu köpekten mühteremler? Hayvanların her biri, fakat köpek onu da üstün olarak çok şey görür mühteremler. Köpekler cinleri görür, şeytanı görür, mütevelli görür köpekler. Köpekler kabirdeki mevtan durumunu da bilirler. Köpekler muhtemel hakkımız. Eğer bir kabirden geçerken bir köpek ürkse, havlasa, böyle acıya bağırsa oradaki kabirdeki mevta azap çekiyor muhtemel. Onlar bunları görüyorlar. Yine hayvanlar içinde de onların hepsi bir değildir. Onların bazı ruhsal yönü kuvvetidir onların böyle. Manevi yönüne kuvvetleri bir Bir gün Naş gibi de Hazretleri, Bahattin Hazretleri yani, Naşcının pirkenesi yani, kuruş o kenesidir. İleğen bir yere akışla beraber, bakıyor Hazir Bahattin Hazretleri. Büyük kepek sırtı yatmış ama kebek berek gelinli meriniyor kepek böyle. Yattı yana kepek. Hazir Bahattan duruyor, kepeğe bakıyor beriş. Hep ona dönüp ona bakıyor. Yollar, üstadım hocamız yollar. Acaba neye köpeğe baktığını bu şekilde, Şöyle şerebiliyor. Şu anda köpekte öyle bir aşk cezve var ki diyor ya aşkla denemiyor köpek, var böyle böyle. Köpek cezveye gelmek yok tabi böyle, böyle Yani kuşlarda da, hamdler, horozda da böyle. Her hayvanda bu olur böylece. Onun içine de mani gücü olan olur işlerinde. Yine. Evliyadan birisine Hatem'i ül Asam Hazretlerine yani diyorlar ki kendisine ya Hatem diyorlar hocası edince Bak diyorlar hocamız diyorlar Hatem-ül Asam Hazretlerine rahmetli oldu e, yeri boş kaldı içimizde en kamir olgun sensin diyorlar hatem Hazretlerine onun yerine sen layısın diyorlar onun yerine İrşan Bakan'ın sen geçiyorlar kendisine ben o makamda daha gelmedim böyle diyor. Hayır diyorlar olur. İnanmıyor tabii. Yani kendi karına sahibim kendisine. Isra'ya kendisine. Bakın şöyle diyor. Önce de ben de imtihan edeyim bakayım diyor. Ben de kendi imtihan kendi kendimi. Size ona diyor böyle. Çıkıyor oturduğu yerden. gene çallar varmış. Üstten seçe kuşlar varmış. Hazreti Hatem çalıyor doğru gidiyor. Çalı yana koşuncaya kuşlar pır diuş burada buradan. Bakın diye. Eğer benim gönlümde sır nur olsaydı, işimde vahşet zümrüt olmasaydı, bunlar benden kaçmazdı dedi. Ben, bunlar benden kaçtığına göre ben daha bakın o makamı gelmemişim diye. Halktan kaçıyor üç yıl marea kapanıyor. Üç yıl marea kapanıyor. Tam ikini mevlayı veriyor. Üç yuza çıkıyor kendisiyim. Kuşlar bunu önde gidiyorlar. Gidiyor böyle. On için ne kadar hayvanlar varsa bakın müsterenler. Yani bir evliya gerçek evliya ise ondan kuşmuş kaçmazlar bundan böyle. Neden? Onun için de vahşet doktur böyle. Yani Canavarlık yok, içerisinde yoktur böyle. İşte nur vardır içerisinde var. Peygamber Ali cemaatleri. Veda haccinde hacinde yüz deve götürüp kesmek için oraya peygamber. Yüz deve götürüyor ve da kesmesi için. Minad'a peygamberlerini ele bıça aldı, develeri kesmeye başladı. Kurban diye kurbanlar böyle. Ümitim, dağıtıyor bunları. Develer koşuyor da peygamberimizi, bakın. Develer koşuyor peygamberimizi utsa başına peygamberimizi böyle kesin herkese. Yani eliyle onlar için bir şeir tomandı deve buraya boynarına. Peygamberimiz 63 tane deve kesti kendisi. Bakın. 63 deve peygamberi kesti. Buşa hastalığı verdi. Ali al, kalan sen tamamla bu Hastalığı bu buşa alınca develere kereke kaçar, kaçar. Kaçarlar. Şimdi burada iki kişiye başlanabilir demiş. Önemli olan burada bir develerin her biri Peygamber'in, Peygamber'in biliyor bakın. Biliyorlar. Ondaki durumu biliyorlar. Onun eliyle kurbanmak istiyorlar. Koşuşu alaylar. İkiniz şu, 63 tanesini kesti. Yaş o kadar. O kadar. Kalanı ona bıraktık. İşte, demek ki bir kimse, bunlar adları yediler mi? Mesafikif. Adı yediler bunların. Tekrar, tekrar inşallah adlarını inşallah isimlerinden bir fiyatlamak için inşallah birin meclisdeliğine. Yani bu yediler, bu yedi evliya Allah katında çok büyük makamda bunlar Kur'an'da ismi geçen bakınız. Yani ismi geçen, üç yüz sene uyuyan böylece. Kana sahibi olan bir evliya bunlar böylece. Biri Mekselina. Mekselina. İkinizi Yemliha. Bunu biraz durmam gerekti muhtemelen. Şu an aklıma geldi. Şu an aklına geldi. Bundan ben kaç yıl önce bir yabancı bir yerde, bir kırda bir yerde birine karşılaştım. Kırda, yabancı bir yerde, yabancı tanımadığım kişiler karşılaştım. Epey yaşlıca, sakalın makallı. Önü bakıp yürüyen kimse görüşme konuşmuyor. Öyle kişi böyle. Bir ara yan geldik. Şimdi i̇şte ne diyorsun? Adapazarı'nın şu derken bana bak şunu söyleyin Ben dedi 20 yandanın nesline geliyorum. On torunum ben de Aynen bunu söyleme. Yani gerçekten de böyle yapısı da böyle yani Türk yapısından da başka farklı kendisi de böylece. Aynen böyle söyledi. Yani gerçekten bir Allah dostu olduğu belli kendisinin de. Öyle yaptı kendisi de. Hakk'a karışma kişi aynen bunu söyledi. E, Neresini deyince bana ürken söylemedi de ben dedi Yemliya'nın torunuyum ben de bakın. Onun torunuyum ben de böylece. Üçüncü de Mislina. Mernuş. Debranuş, Şahzenuş, Kemisatauş, çabanallarım, kıtmirde, o da köpekleri, ama o da o da evliya, o da cenneti vaktim cenneti bu şekilde. Şimdi gelir inşallah? Acaba neden böyle baskı oluyor zaman zaman dinde? Eğer önceki ümmetlerin kıssaları, yani anıları, bize korekten biliniyorsa, bir aslında hikaye değil. Bir ibret alma bunlardan. Onun şimdi bizim bunu bildiriyor bence. Yani Kur'an Roma değil haşha efendim. Bizim bu bildiriyor bunları. Acaba neden böyle zaman zaman dinde baskı oluyor, zulüm oluyor acaba? Neden oluyor bu şekilde bence? Şimdi biliyorsunuz bir günün birer, bir kısmı gece oluyor bir kısmı gündüz olmuş durumda. Gündüz güzel bir şey. Yolda kalan kişi, hastalar. Uyuyamayan gibi hastalar. Öyle hastalar var ki uyuyamıyor geceleri. Yanında kimse yok. Sabahdır olmuyor. Hep bakıyor, ah, sağda bakıyor. Güneş de o sabah olsa hep bakıyor. Nedir bu değil mi? Yani gecenin karanlığı, gecenin zulmeti, işte bu da küfrün bir simgesi. Küfür mü? O olacak yani devran, bu dönüş... olacak böyle. Her zaman şey böyle. O dönemde hayatta peygamber bile olsun yeryüzünde... yine oluyor. Hem yani işte evlilerde şöyle yapar. Yapalım. Falan. Bakınız peygamber bile olsa dönemde... hayatta olsa olsa bile... nasıl ki peygamber bile gece günü önleyemiyor. Dünya dönüyor. Döndüğü gibi... peygamber olsun bunu önleyemiyor. Bu... Zaman zaman bazen küfür üste gelir böyle. Tam karanlığını bastırır, zulmetini bastırır, baskısını bastırır, işkencesini yapar yapar. ama mutlaka günüz gelir muhteremler. Eylem buyuruyor, İnne meali üsürü yüsra Mutlaka her güçlükten sonra bir rahat olacak. Bir sene Akşehir'de kıtık olmuş aşırı kıtlık olmuş ama. Bir adamla hiç yağmur yağmur o yüzden. Kıtlık her şey kurmuş kalmış. Oktar kurmuş. Hayvanı aç. Yerinasır Hoca'ya geliyorlar. Hocam, bak çok kıtlık var. Çok üzülüyoruz. Çok şükür. O şükür. ne şükür ne hocam? Arkası bereket bolluktu böyle. Bolluk olunca olursa zaman korkaramdur. Arkası kıtlık var. Bakın. Yani mutlaka her şey böyle zıdı değişiyor. Her şey zıdı ile. Değiştiriyor. Geleginiz böylece. Böyle. Bağrı oluyor, kış oluyor böyle. değişiyor. Demek ki her dönemde mutlaka böyle bir gece olur. Yani küfrün basığı olur, gücü olur, kuvveti olur böyle. Ne kadar olur anberlece? Allah'ın takdiriyle muhtelenin bence. Yani sabah olacağı nasıl saniyse biliniyorsa bu da aslında biliniyor bakınız. İstanbul'un fethinde Fatih ve Hazretleri 20 yaşına bakınız. Çok genç yani böyle. Hatta Bizans'a girerken Kimsenof Paşa bakmıyorlar. Her avşatlara bakıyorlar paşalardan böylece. Gençleri kanlar kardeşim. Bu İstanbul'un fethi için 10 şey yapılmış ama. Göre o mu? göre o. Bütün manı oraya koyuyor, adını oraya koyuyor. Tabi muaşara sürüyor, sürüyor, sürüyor, sürüyor. Artık asker bunalıyor. Paşalar rejdi artık buna bıkıyorlar. Geliyorlar. Sultanım herhalde bu olmayacak bu işte. Vakti gelme bunu diyorlar. Olmayacak bu. Hayır Resulullah buyurdu ya İstanbul. Evet Resulullah hak söylüyor. Alınacak. Ama belki zamana gelmemiştir. Gelin hocama sorun bakalım diyor. Akşam tersi Bir sonra bakayım diyor. Savaşa devam edelim geri çekelim mi? Geliyor hocasına efendim sultanımızın böyle bir fermanı var. E, Savaş devam edelim mi? Geri çekilelim mi? Benim Mehmet'ime söyle. Geri çekilmesin. Devam edin bakalım. Yine devam ediliyor. Tabi düşman kale içerisinde. Taş atıyor. Ok atıyor. Kaynak su döküyor yukarıdan döküyor. İşte bunu yapıyor. Hep askerler Müslüman öyle taşıyıyorlar bu arada. Yine isten oluyor ordu içerisinde. Böyle. Yine Padaşağı baş kadırmak derecesine geliyor. Alışan askeri kırılıyor gidiyor. Ordu kalmayacak. İslam gidecek. Diyorlar kendilerine paşalar bu genç paşa heyecanlı çok. Yani aklı daha durulmamış bu mu Çılgın mı? diyorlar. Yine hocama sorun bakalım diyor. Söyleyordu akşam dene Mehmet'ime söyleyin. Savaşı devam. gerçekmeye bakalım. Tekrar tabii aynı şey sıkışıyor. Tekrar bu sefer. Yine bunalım oluyor. Yeni İslam durumuna gelince hocama sorun diyor. Bana günlü versin diyor paşa. Hocam olsun bana günü versin. Ne zaman o cüzmü olacak? Hocam olsunya bakalım. Evet durum böyle berdiyor. Akşamızda ne? Devam etsin. Gün iş değille. De. Gün iş diyor. diyor. O gün de pazar simiş. Yarın sal gün işi diyor. İslam bizim işi böyle. Adı şeriften diyor. Onun Sırrını çözür diyor. Sürü konserini veriyor. Yarınsa bizim işi böyle. Şimdi mağmazdı lan böyle. Bu fethinin fetrine bakınız. Saade sahnesi belirli. vereceğim. Mekke'nin fethinin saade sahnesi belirli. vereceğim. Beyr savaşının hepsi belirli bunlar Hepsi bunların belirli bunlar haber Bu için yani küfrün bas olduğu zamanlarda peki neden acaba Allah'ın izni veriyor onlara? İşte burası önemli, burası muhteremdir. Bura en obrazdı. İhlas samimiyet o zaman daha üstün geliyor burada efendim. İşte. Mekke denemindeki sahabelerin durumu daha farklı ve medeninde daha farklı. Bakınız. Mekke deneminde. Yani. Rahatçılamaz kalamıyorlar. Allah diyemiyorlar. İşkence, baskıya, her tür yaptıken yaptırıyor kendilerine. O koşullarda Riya yok, gösteriş yok. Sırf Allah'ın başlığı için böyle. Tabii gönülden kırılıyor. İnsan biraz aşağılanıyor. Yani nevi bir onuru beni kırıyor tam samiyet oluyor Eğer her din ne böyle olmuştan böyle Yani her dinin başlangıcı hep böyle olmuş Her ne böyle olmuştu bu. Eğer ilk dinin mensupları olan sahabeler havariler. Eğer bunlar birden beri o dinin sayesinde yükselseler birden parlasalar, tabi insan ya şımarım olmaz anne? Ne bizden pay alır bundan bence? Pay alır. İşte dönem dönem demek ki Müslümanlar şımarınca camuda belki. Müslümanlar şımar dönem böyle. bunu böyle bu şekilde. Ama inşallah mutlaka bu gecenin inşaat abi sabah gelecektirler. Nasıl gelecek? Aklımız gelmez bu taraflar. Ömer evinin başına kesme gitti bu muhtemelen. Ya hani kesmeye gitti. Döndü, Peygamberimizin kucağına aldı. Geldi yani bilemeyiz, şu andaki karşıladır kişi böyle. Hem de azgındır yani böyle. Azgındır, güç yetkisi vardı kişinin. Şu anda karşıladır. Bilemeyiz, 18. gelir, öteye dönü Bakın, Uğud Harbi'nde, Hemdek Harbi'nde, üç kişi vardı. Hatta 4 bunlar da Görünce daha sonra imana geldi. Üçü daha önemli bunların. Biri halbin Velid. Biri ama bir As. biri ikrime. Bakın, üçü. İkrime bu şeyi oğlu an Babası ölünce onun üzerinden neki yolun yani kendine, üçü ikrime, halbin verit ama bir az böyle. Müşrik ordusunun bunlar beyin takımı, beyin takımı yönetici bunlar. Ebu Süyan başkomutan ama fakat beyim bunlar ama, beyim bunlar böyle. İslam düşmanları, peygamber düşmanları böyle. Hatta U Harbi'nin Halbim Velid, İslam ordusunu ezimeden o şey aboldu, aktır, yaptı, Oksar yendi. Fakat bakın ne oldu muhtemeler? Hem de savaşından sonra, hem savaştan sonra Halbim Velid on az kendilikten İslam'a geldiler, binine geldiler. İslam'ın saflarında küve savaşları bunlar böylece. Demek ki allah Teala Mevlam dediği zamanlar yetenekler layık olan muhtemelen böyle. Yani inşallah İslam'a çalışalım muhtemelen böyle. Yani taviz vermeden böyle. Tabi öncelikle İslam'ı kendimiz yaşlı uygulamak kendimiz ama evimizde de böyle, böyle. Yani evimizde İslam'a oldu belli olursa evimiz ama. Yani haram girmesin, şubu girmesin, yani çoğu yetişimeleri her halükârıyla İslam'ın yaşlanmalı evimizde iş sahibi. Yani çalışalım, yoksa Allah katında bu işlere çok kalmak çok kalmakta. Fatiha.